İzlediğiniz Kainat Bugün 20 Mayıs, Pazartesi Yıl 2024, Ay 5, Gün 141, Hızır 15 1445 Hicri, Zilkade 12, 1440 Rumi, Mayıs 7 Sessiz Dünya Sakinleri Haftası Kokulya Fırtınası Günün Sözü Doğru yönetilemeyen ekonomisi çökmekte ve batmakta olan bir ulusun ilk çaresi para biriminin enflasyonudur. Buna değerlen değersizleştirilmesi de denilebilir. İkinci çaresi ise savaştır. İki yolda geçici bir süre refah sağlayabilir ancak ikisi de kalıcı yıkım getirir. Ernest Hemingway Günün Tarihi 526 yıl önce bugün 20 Mayıs 1498'de Portekizli kâşip Vasco de Gama Avrupa'dan deniz yolu ile Hindistan'a ulaşabilen ilk kişi olmuştu. 402 yıl önce bugünse yani 20 Mayıs 1622'de Osmanlılarda isyancılar yenilik taraftarı padişah II. Osman'ı tahttan indirip 7 Kule'de katletmişlerdi. 222 yıl önce bugün, 20 Mayıs 1802'de ise, Fransız devrimiyle yasaklanan köleliği Napolyon, Fransız kolonilerinde uygulamak üzere geri getirmişti. Günün ikinci sözü. Her zaman gerçekten yana ol. Dürüstlük, dünyamızda insan iradesinin bir sınavıdır. Yerli atasözü. Büyük, saatli marif takvimi. Herkes Açık Radyo burası 95.0 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın ilk Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Belki Akmeşe'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet açılışımızı Edgar Broughton benden Out Demons Out adlı parçayla yaptık. Bütün iblisler dışarı hiçbir şey doğru değil giden sözler var. Bütün yalanlarla kaplı bir dünyada bütün iblisler şeytanlar dışarı diye giden ilginç bir şarkıyla başladık. Edgar Broughton Band'den kurucu elemanlarından onun Steve Broughton 1950'de 20 Mayıs'ta doğmuştu Londra'da İngiliz müzisyen Britanyalı davulcu ve prodüktör aynı zamanda Edgar Broughton'ın da kardeşi oluyor grubun grubu adını veren kişinin böyle bir şarkıyla açılış yaptık ortalıkta zaten iblislerden ölümlerden geçilmeyen bir berbat ortam var ona uygun düşer diye bu doğum gününü de bu şekilde kullanalım dedik Bu parçayı çalalım dedik şimdi günün özetine bir bakacak olursak haberlerin özetinde İran'da devlet televizyonu Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Yani İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullah yanını taşıyan helikopterin bir kaza yaptığı duyuruluyor. Helikopterin tamamen yandığı ve enkazda yaşam belirtisi olmadığı açıklandı BBC'de ve başka haber kaynaklarında var. İran Devlet Televizyonu reisinin ve beraberindekilerin hayatını kaybettiğini duyuruyor. Reisi ve beraberindekiler 12 saatten fazla süren çalışmada helikopter kazasına ancak ulaşılmıştı ama onlardan bir Son haber bu şekilde geldi. Yedi buçuk BBC'den, başka Diken.com'da da var aynı şekilde. Ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de İran halkına kaygılanmamaları çağrısında bulunmuş ve ülkenin işlerinde hiçbir aksama yaşanmayacak demiş. Ama Orta Doğu'da zaten tam bir kaynayan kazan durumu varken enüz bir resmi açıklamada gelmediğini belirtelim. 7,5 suları itibariyle. Fakat drone görüntülerinde helikopter enkazının görüldüğü belirtiliyor. Yanmış şekilde bir sürü de yalan haber var. Ortalıkta onu da belirtelim. Evet. Bir de iklimle ilgili önemli haberler var. Yani bir haftalık bir süre içinde we don't have time adlı Artık zamanımız kalmadı adlı bir siteyi takip ediyoruz. Yani bir hafta, geçen hafta içinde Danimarka'nın dört katı büyüklüğünde bir alan Brezilya'da sellere, sulara kapıldı ve yüzlerce şehir suların altında kaldı. Aynı zamanda bir küresel araştırmanın da ortaya koyduğu gibi daha önce de söylenmişti burada açık gazetede konuşuldu bu da yüzde sekseni dünyanın önde gelen iklim bilimcilerinin yüzde yetmiş beşten hatta yüzde seksenden fazlası neredeyse yüzde sekseni en az iki buçuk derecelik bir ısınma bekliyorlar bu, beklediklerini açıkladılar bu da büyük bir fa facia olacağını ortaya koyan bir şeydi. Aynı zamanda alışılmışın, normalin dışında, standartların dışında dünyadaki en büyük hayat kaynaklarından biri olan mercan kayaları, kayalıkları, mercan resifleri de özellikle ağarma denilen ölüme gidiyorlar. Bu da dünyanın en büyük uzay araştırmaları Kuruluşu, uzay ve atmosfer araştırmaları kuruluşlarından biri hatta birincisi olan NOAA'dan Amerika Birleşik Devletleri'nden okyanuslarda tamamen e, neredeyse kafayı yemiş olduğunu söylüyor. Dünyanın okyanuslarının balatayı sıyırmış oldukları gibi bir terim kullanıyorlar. Ve Atlas Okyanusu'ndaki Atlantik'teki mercan bölgelerinin %99.7'si sıcaklık stresinden dolayı ağırmaya uğramakta oldu. Yani Atlantik Okyanusu'nun, Atlas Okyanusu'nun tamamen bilinen bölgelerin dışına çıkmış olduğunu, bilinen araştırma bölgelerinin dışına çıkmış olduğunu söylüyor. Son derece vahim bir durumdan bahsediliyor. Ayrıca da aşırı hava olaylarının beyin sağlığına beyin, insanların beyin sağlığına büyük zarar verdiklerini felç ve sinir sistemi enfeksiyonları gibi beyin rahatsızlıklarını daha da arttıracağına, kötüleştireceğine ait açık kanıtlar bulunmuş dair. Onun dışında da Kobani kararı üzerine Türkiye'den de çok birçok yazarın şeyler var, değerlendirme yazıları var. Ahimin olmadı, jitemin olmadığı, çözüm sürecinin olmadığı, Kürt sorununun olmadığı konuşuluyor. Selahattin Demirtaş da bana ceza verildi diye benden sonrası tufan demem. Yeter ki demokratik bir çözüm ve barış sağlansın. Desteklemekte tereddüt etmeyiz demişler. Demiş. Pek çok gazetecinin, akademisyenin, analistin yorumları var. Yaklaşık 5 yıldır devam eden Kobani davasının beklentilerin ve normalleşme iddialarının aksine büyük bir kıyımla sonuçlandığını yazan da Özgür Siyaset'ten Abdülbaki Erdoğmuş. Kobani kıyımı üzerine yazıyor. Bunların üzerinde... Yorum, çeşitli yorumlar devam ediyor. Berin Sönmez'de gazete duvarda Kobani cezaları üzerine geleceği notlarda yani cezaevlerindeki insanlık dışı zorlu yaşam koşullarını suçlu suçsuz ayırmadan herkes için iyileştirme yönünde çalışmak bizim boynumuzun borcu diye yazmış böyle bir çalkantılar var. Murat Yetkin'de de hangi normalleşme, hangi anayasa, hangi adalet diye soruyor gazeteci ve yazar. Bunlardan bahsedeceğimiz ve İsrail'deki normal kötücüllüğün normalleştirilmesine karşı İsrail'in ünlü İsrailli yazar Amira Hassan Democracy'de konuşması var. Mülakat yapmışlar kendisiyle ve kötücülüğün normalleştirilmesine direnmek zorundayız. Özellikle gazetecilerin en büyük rolü gazetecilerin, yayıncıların bu normalleşmeye karşı çıkmaktır diye devam ediyor. Derin devletin DNA sisteminde yatılı çok ağır İsrail'de suçlar var diye devam ediyor bunlardan bahsedeceğiz ama şimdi Metis Ajanda 2024'ten Çanak çömlek patladı diye geçelim aptal gibi suç olsam yine de oynar mısın benimle Çanak çömlek patladı benimle O gün bir şey öğrendiysem, o da her şeyden önce makineleri faul yapmadan yani tilt olmadan oynatmaktı. Tilt olduğunda bütün ışıklar sönüyor, her şey bitiyordu. Makine vücudun tamamıyla oynatılır. Zaten oyun da vücudun tamamıyla oynanır. Dedemin dediği doğruysa siyahların güldüğü gibi. Beş duyunun beşini de çalıştıracaksın. Birazcık daha fazla, birazcık daha az meselesi. İcabında yumuşak, icabında sert. Francisco Casabella'nın Eğlencelerin Sırr adlı eserinden. Evet, şimdi tarihte bugüne geçebiliriz. 1795 yılında bugün... Fransa'da baldırı çıplaklar yani sans klots sans kilot evet, San -kilotsuz kilotsuz pardon yani. evet. Ee, evet bu burayı da şey yapmakta zorluk çekeceğim Ömer <gülüyor> prerial -pre -pre isyanında mı? prerial prerial -pre Pre -pre isyanında yeniden ekmek ve hiçbir zaman yürürlüğe konulmamış olan 1793 anayasasının kabulü için ayağa kalkıyorlar fakat başarılı olamıyorlar Baldırı çıplaklar sözüyle Fransız devrimi esnasında soyluların ve ruhban sınıfı mensuplarının giydiği dizden bağlı vücuda yapışan pantolonların yani kilotların yerine çalışırken daha rahat hareket edebilmelerini sağlayan uzun bol pantolonlar giymeyi tercih eden Parisli işçiler ve küçük burjuvalar tanımlanıyor. Devrim yıllarında baldırı çıpla çıplaklar kısa sürede ciddi bir güç haline geliyorlar. Ağırlıklı olarak küçük burcuvalardan ve işçilerden meydana geldikleri için sokağın iktidarını temsil ediyorlar. Birbirlerine o güne dek adet olduğu üzere mos, monsieur yani bayım şeklinde değil, citoyen yani yurttaş şeklinde hitap ediyorlar. Jacobenleri olan desteğiyle siyaset arenası, arenasında etkili bir güç haline gelen baldırı çıplaklar Jacoben terör döneminde Jacobenlerden uzaklaşmaya Başlamış ve Robespierre'in devrildiği 1794 darbesi veya karşı devriminde onu savunmamışlar hakları için 1795 yılında bugün tekrar e, isyan etmiş olsalar da başarısız oluyorlar. 1802'de bugünse Osmanlı'nın ilk kadın isyanı yaşanmış. 10 Ağustos 1801'de Padişah III. Selim'in bir fermanla tüccarların dışarıdan Bursa'ya getireceği MTA yani mal, mülk, mal, mülk e, yüklerinden 110 kuruş olan vergiyi 220 kuruşa çıkarması yani iki katına çıkarması emrediliyor. Yeni gümrük tarifesi uygulanmaya başlar başlamaz tüccarın ayağı Bursa'dan kesili vermiş. Aynı sıralarda büyük bir çekirge afeti de var burada Bursa topraklarında. O yıl neredeyse zahire ve hububat ürünü alınamaz oluyor. Çekirge felaketi ve işsizlik yetmiyormuş gibi bir de yangın felaketi yaşanıyor ve Bursa'nın 3'te 2'si yanıyor. Kıt kanaat geçinmekteyken yangın afetiyle yiyeceklerini de kaybedenlerin tek umudu sağlam kalan tezyahlarda üretimi sürdürüp el emeği ipekli pamuklu dokumaların dijar tarafından iyi fiyatlara satın alınabilmesi için yani bununla uğraşmak gerekirken padişahın koyduğu yüksek gümrük ve vergi, yüksek gümrük vergileri bunu da engelliyor. Dokuma işlerinde çalışan kadınlar da Nisan ayından itibaren şehre gelen gümrük görevlilerine baş kaldırıyorlar, hatta taşlıyorlar onları. 20 Mayıs'ta ise 3. Selim'in fermanı şehre geliyor ve o gün Fermanın okunmasını engellemek isteyen 3000'den fazla kadın, 1802 yılından bahsediyoruz. 220 yıl kadar önce, 3000'den fazla kadın ellerinde sopalar, baltalar, et satırları ve taşlarla mahkemeyi basıyor. Kadınlardan güç alan esnaf da ferman okunduktan sonra işittik ve itaat ettik diyerek. Fermanı kabul etmesi gerekirken bunu yapmıyorlar. Vergiye itiraz ettiklerini dile getiriyorlar. Böylece ferman uygulanamıyor, kadınlar kazanıyor. Evrensel Gazetesi'nde Senur Sezer'de bu isyanın tanığı olan Kul Halil'in, şair Ozan, Kul Halil'in olayı bir şiir yazarak tarihe not düştüğünü yazıyor. Şiir şöyle, ''Yine nefiri am oldu uzun saçlılar.'' Arkası feraceli koynu taşlılar, Yüzleri yaşmaklı yaprak başlılar. Vurun aslanlarım, erlik sizdedir. Nisa tayfesi bayrağı açtı, Gümrük ağları görünce kaçtı, Nice çuhadarlar duvardan açtı, Vurun aslanlarım, soyluk sizdedir. Kimi elde salak omuzda sopa, Yardımcınız olsun yaradan hüda. Sırmakeş hanında bir camlı oda, kuru kırın aslanlarım, mertlik sizdedir. Okkayla terazi kalktı pazardan, bezirganlar gelmez oldu dışardan, gayri dini iman gitti kibardan, vurun aslanlarım, beylik sizdedir. Hattı şerif geldi Sultan Selim'den, hiç mi bilmez Bulsalının halinden? ...hemen dua size... ...aşık Halil'den... burun aslanların... ...dayılık sizdedir... ...diye yazmış... <gülüyor> ...Bursalı Kul Halil... ...bugün olsa 40 yıl yer... ...Bursalı Kul Halil... <gülüyor> ...böyle isyan evet. ateşi bükten... ...sokağa Hiç çağır... Yani ...devleti <gülüyor> tehlikeye düşürmekten... ...milli devlet, birliği bozmak... ...milli birliği bozmaktan evet... ...baya çarpıcı... ...evet... Oradan tekrar iklime, iklim meselelerini ama iklim meselesine geçmeden önce şeyden biraz daha bahsedelim. İran Cumhurbaşkanı reisinin durumu helikopteri düşünce durumu uzun süre belli değil demişti. İran Kızılay Başkanı'ndan bir açıklama resmi açıklama gelmemişti. İran Kızılay Başkanı'ndan da durum iyi değil diye bir Hüseyin Kolivan diye Enkazı buldu ama ulaşmaları için 2 kilometre kaldı diyor. Helikopteri görüyoruz hepimiz olay yerine doğru gidiyoruz. 2 kilometre mesafede durum iyi değil demişti. Ve ondan sonra da İran lideri Ali Hamane ile Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin selameti için herkesten dua isteyerek herkes dua etsin İran halkı endişelenmesin. Ülkenin işlerinde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir demişti. Benim görebildiğim kadarıyla İran halkı pek endişe olmak endişeli olmaktan öte herkes paylaşımlar yapıyorlardı. Ee, Mesela Amini'nin fotoğrafları paylaşılıyordu. <gülüyor> Onun ruhu Evet, sayısız kişiyle de idam evet. etmiş olan ve buna karşı da çok ciddi. Bizim de yakından takip etmeye çalıştığımız İran'daki olaylarda böyle bir gelişme vardı Tabii sokaklara de... inen kadınlar özellikle İran'da geçtiğimiz yıllarda diktatöre ölüm sloganı atıyorlardı yani <gülüyor> o yüzden çok endişelenmemişlerdir herhalde evet yani BBC e, Türkçe e, resmen açıklandığını belirtiyor yani helikopterin tamamen yandığı ve enkazda hiçbir yaşam belirtisi olmadığı da açıklanıyor İran devlet televizyonunda reisi ve beraberindekilerin hayatını kaybettiğini duyuruyor durum bu şekilde. Hala henüz bir resmi açıklama gelmediğini sen görebiliyor musun bu konuda? Hayır. Resmi bir açıklama olarak değil. Sizin de dediğiniz gibi devlet televizyonunun açıklaması var öldüğüne dair. Evet. Şeyde canlı yayın yapılıyor. Guardian gazetesinde. Ama o da aynı şeyi BBC'den biraz önce söylediğimiz haberi söylemiş. Yani e, bu kaza noktasında helikopterin e, bir hayat belirtisi olmadığını, yaşam belirtisi olmadığını da devlet televizyonunun söylediğini belirtiyor. E, fakat e, çeşitli şeyler var başsağlığı dilekleri var Hindistan Başbakanı Narendra baş başkan reisinin Cumhurbaşkanı reisinin ailesine ve İran halkına başsağlığı dileklerini iletmiş bir ex eski twitter denen ex hesabından resmi hesaptan erken davranmış ama resmi olarak öldüğü açıklanmadığı için evet, dünyadaki liderlerin sessizliği o yüzden de şu anda Evet, Türkiye'den de var bir e, açıklama var değil mi? Dikende gördüm galiba. E, açıklama değil, şey haberi var Dikende. İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü diye var. Onu Benim de şey e, Türkiye'den bir e, şey yok değil mi? Ha ben. Yok, ben ben görmedim taziye gibi bir şey diyorsanız ben görmedim. Evet onu onu aradım bir yerde görmüş gibi hatırladım görmüş gibi geldi bana ama henüz resmi bir açıklama olmadığı için evet devlet televizyonu modinin açıklaması dünyadaki ilk herhalde yani evet bu şekilde birçok büyük özellikle de son zamanlarda Guardian'ın haber yorumunda son dakika canlı haberlerinde de şeyden bahsediliyor. Uzun bir süreden beri en yüksek noktada gerilimde olduğu İran İsrail ilişkilerinin ondan da biraz bahis var ama onun ötesinde bir yorumada şimdilik gidilmediğini söyleyebiliriz ama Ortadoğu'nun zaten son derece gar gargöşeye gömülün gömülü olan bu bölgesinde Azerbaycan'la 3 yeni baraj yapılmasının şey için gidilmiş Azerbaycan sınırında İran'ın bulunmasının o sebeple olduğu belirtiliyor yani. Ama Azerbaycan'dan da resmi bir taziye mesajı henüz görünmüyor herhalde değil mi? E şimdi BBC Türkçe'den bakıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması olmuş ama taziye olarak değil şöyle söylemiş İran Cumhurbaşkanı kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetini bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Her türlü desteğimizi ifade etmek istiyorum diyor. Tamam ben de onu onu hatırladım işte. Evet. evet. Bir de bir, bir sürü de sahte haber de görüntüde yayınlanmış. Kim bunun arkasında kazanın arkasında İbrahim Reisi ve Şimdi komple teorileri yani, havalarda uçuşuyordur. Evet ve böyle false diye ünlem işaretiyle yani bu yalan haber diye de dam mühür İbrahim Mesela işte helikopter kazasından kurtulduğuna dair de bir haber var mesela fotoğrafıyla beraber helikopterin önünde. Bütün bunlar yalan haber... Ve bu arada da bir de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracı Akıncı'nın İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arama çalışmalarına destek verdiği diye dün gece sabah karşı gelen haberlerden biriydi. Hı hı. Ama ortalığın daha da karanlık bir dönüm noktasına doğru ilerlemekte olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in ortaklaşa olarak en büyük Ortadoğu'daki en büyük düşman olarak da ilan ettikleri ülke nükleer özellikle çalışmalarına nükleer silah yapma çalışmalarından dolayı ve yani böyle iddialar vardı gelişmeleri yakından takip etmeye çalışacağız ve size duyurmaya ama şimdi birinci bloku bitirmek üzere ara verelim açık gazde. Evet Açık Gazete burası. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 830 iki dakika geçerken Açık Radyo'da tekrar döndük biz. Bir de Guardian'dan ilginç bir haber var. Biraz önce yayın dışında konuşuyorduk Özdeşle. Guardian'da ilginç bir dünyadaki gelişmelere ilişkin evet. kaygı verici ve ilginç bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz yani. Evet Avrupa Birliği parlamento seçimleri bundan 3 hafta sonra gerçekleşecek ve aşırı sağın ciddi kazanımlar elde etmesi bekleniyor. Umarız öyle olmaz. E ama bunun hemen öncesinde Avrupa ve hatta dünyanın aşırı sağcıları bir araya gelmişler. Ortak bir toplantıda buluşuyorlar. İspanya'nın aşırı sağcı partisi Vox'un çağrısıyla pazar günü Büyük Vatanseverlik Kongresi'nde buluşmuşlar. Kimler var kimler? Fransa'dan Marine Le Pen... Macaristan'dan Viktor Orbán, İtalya'dan Giorgia Meloni, Arjantin'den Javier Milei e, ve hepsi uluslararası işte aşırı sağın temsilcileri e, Avrupa'ya Avrupa'daki işte bir takım e, tırnak içerisinde sol uygulamalara ve sosyalizme karşı <gülüyor> demişler sosyalizme karşı e, ve e, illegal göçe karşı e, vatandaşlarlar buluşmasında bir araya geldiklerini duyurmuşlar. E, katılımcılar arasında ilginç başka isimler de var. İsrail'in diaspora işleri ve antisemitizmle mücadele eden sorumlu bakanı Amishai Chikli, e, de katılmış. Yani <gülüyor> Avrupa'nın bu, bu partinin Marine Le Pen'in ve George Meloni'nin partinin kökeni faşist, nazi partiler. Alenen zaten antisemit olmakla. Hatta geçtiğimiz hafta bir Fransa'dan sosyolog... Da konu kalmıştık kendisi özellikle üzerinde durmuştu Marine Le Pen'in antisemit bir parti partisinin antisemit bir parti olduğunu söylemişti ama aşırı sağcıların faşistlerin nazilerin buluşmasına İsrail'den de bir yetkili İs İsrail'in diaspora işleri e bakanı da katılmış Portekiz'den Çeka partisi yine aşırı sağcı onun lideri Andre Ventura Şilin'in aşırı sağcı lideri Jose Antonio Kast gibi isimler de bu arada bulunmuşlar, hazır bulunmuşlar. Evet, bu da aslında oldukça kaygı verici gelişmeler. Yani çok o, o, üzerinde çok sayıda yazı da e, çıkıyor. Yani Bunların devamının da, e, sen de dediğin gibi Avrupa'daki Avrupa Birliği e, seçimleriyle ilgili olarak çok e, devamında da aşırı sağın önemli bir zafer kazanmasından da korkulduğunu belirtebiliriz yani. E, Mil şey, Milley'in konuşmasına yer vermiş e, Guardian gazetesi. Kapitalizmin gücünden <gülüyor> vurgu yapmış Milley'in konuşmasında. Solcuların söylediklerinin aksine işte serbest piyasa özgürlüklerinden söz etmiş. Solun solun tüm sıvlanmalarına rağmen serbest piyasa herkese refah getiriyor demiş. Bütün dünyada küresel adaletsizliklerden söz ediliyor olmasına rağmen sosyalizm her zaman ekonomik ve sosyal bir başarısızlık olmuştur. Sosyalizme kapı açmak ölüme davetiye çıkarmak demektir demiş ve yanındaki faşist partilerle <gülüyor> birlikte bir konferans vermiş. Evet. Gidişat açısından hiç e, iç açıcı sinyaller gelmediğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunları takip etmeye tabii ki devam edeceğiz. Evet. Şimdi bir başka kaygı verici gelişme ta, yani yaklaşık 28 yıldan beri giderek artan bir kaygıyla takip ettiğimiz iklim meselelerini, iklim yıkımının vardığı noktaya dair olarak gayet hatsız bazı gelişmeler olduğunu da hemen ortaya koyalım. Ve biraz da onlardan bahsedelim. Özellikle şimdi dünyanın dört bir tarafından çok ciddi şeyler geliyor. Mesela işte Brezilya'dan sayısız kayıbın da verildiği ve bir yüzlerce şehrin ortadan kalktığı seller var mesela bundan bahsedebiliriz. Ayrıca bu hayatın en önemli kaynaklarından biri, bütün dünyada canlı bitkilerin, hayvanların, insanların ve canlı bilimim börtü böceğinde hayatın temel kaynağı olan biyolojik çeşitliliği de en önemli temsil eden dünyadan da uzaydan da görülen tek en büyük organizma olan mercan kayalıkları mercan rifi Avustralya'da ve diğer yerlerde çok alışılmışın normalin dışında standartların dışında bir crazy haywire diye açıklamışlar. Yani okyanuslar dünya okyanusları tamamen kafayı yemek üzere diye bilim insanlarından pek alışılmadık bir tabir de geliyor. Yani e, bu şimdiye kadar görülmemiş tabirini kullanmaktan hiç hoşlanmıyorum bunu sürekli bu durumda kalmaktan diyor bilim insanlarından biri ama bu senede kesinlikle Yeni şeyler geliyor diye belirtmişler. Yani Derek Manzelo, NOA'nın, NOA adlı kuruluşun mercan kayalıkları izleme programının koordinatörü, geçen hafta sonuna doğru dünyanın mercan kayalıklarının riflerinin %60'ından fazlasının aşırı sıcaklık stresine girdiğini ve bunun Ağarma yani ölüm demek olduğunu ölümüne gittiğini oradaki hayatın söylüyor. Rengarenk hayatın bembeyaz ama ak olması bunun aslında karanlık bir şey olduğunu gösteriyor. Yani biyolojik çeşitliliğe büyük bir zarar vermesi ihtimalinden bahsediyorlar. Ve son anormal sıcaklıklar hem Atlantik okyanusunda hem Meksika körfezinde hem de Karayipler denizinde anormal sıcaklıklar var. Yani birden beşe kadar sıralanıyor bunlar ve beşinci sıradaki alarm seviyesi yüzde seksenini ya da daha fazlasını mercan riflerinin belli bir rif üzerindeki sıcaklığın %80'ini yaklaşık öldürebileceğini söylüyor. Bunu söyleyen Derek Mandel. ve yeni bir şey, alarm seviyesi koymak zorunda kaldık diyor. Yani kategorize etmek için ne kadar sıcak olduğunu, 5. seviye şey analog olarak yani 5. seviye hortumlar ve siklonlar kasırgaların Benzeri bir beşinci seviyede çıkarılmış bunu. Yani evet baba bu kasırgalar için kullanılan beşli kategorinin ise yetmedi. Geçtiğimiz aylarda bizde yer vermiştik. Bilim insanları söylüyor da evet. bize yetmiyor. Çünkü çok daha hızlı sadece birkaç saat içerisinde birden beşe çıkan kasırgalar görmeye başladık. Bunlar için artık ayrı kategori lazım diyorlardı o, o konuda da. Evet yani geçen yıl olan... Bu mercan ölümlerinin en az yüzde elli sinin mercan yüzde sinin ölümüne yol açmıştı. Şimdi de Huatulco'da, Meksika'da Meksikalı bilim insanlarının söylediğine göre yüzde %93 93'e kadar Huatulco'nun kıyılarında Meksika'da yüzde %93 93'e kadar ölüm ağırma ölümü gerçekleşebileceğini söylüyorlar. Atlantik okyanusunda, Atlas okyanusunda da El Niño bir hava olayı. Doğal bir fenomen o. Ee, ve daha sıcak oluyor okyanuslardaki yüzey sıcaklıkların normalden fazla olmasına yol açıyor. O da şimdiye kadar hiç görülmemiş aşırı beyazlanma, ağırma, sıcaklık stresi. Geçen yılda görülmemiş boyut. Görülmüş boyutlarda bugün daha da korkunç boyutlara sıçradığını söylüyor ve yani hakikaten okurken bile insanın inanmakta güçlük çektiği telaffuz etmekte de güçlük çektiği bir şey Atlas Okyanusu'ndaki Mercan bölgelerinin %99,7'si sıcaklık stresine girdi bu da ağırma yaratabilir diyor yani tamamı tamamen artık şeye %99.7 nedir ki yani %100 dememek için herhalde söylüyorlar. <gülüyor> Tamamı ne yani Atlas Okyanusu bütün şeylerin haritaların dışında bir bölgeye bilinmeyen bölgeye girdi diyorlar. 1950'den bu yana da yani son 75 yıl içinde de e, yaklaşık yarısını kaybetmiş dünya. En büyük hayat, hayat kaynaklarından biri olanı ve şu andaki görülen ağırma olayı da en az 62 ülke ve bölgede sahillerinde görülüyormuş e, Bu 2023'ün zaten insanlık, insanlığın tarihindeki en sıcak yıl olduğunu ve dünya okyanusları içinde rekor olduğunu söylemiştik zaten. Ki bu çok çok önemli çünkü... Sera gazı emisyonlarından, salımlarından gelen aşırı sıcaklığın yüzde doksanından fazlasını dünya okyanusları emiyordu zaten. Yani o yüzden de Mantello da son cümle olarak Guardian haberinde şeyi söylüyor. Son derece kaygılıyım dünyanın mercan resiplerinin durumundan. Okyanus sıcaklıklarının şu anda en doğadaki en aşırı durum olduğunu belirtmek gerekir. Bundan son derece kaygılıyım demiş. Alışılmışın, standartların, normalin, normal kabul edilenin tamamen dışında kafayı yemiş diyorlar. Bu terimi de kullanmış yani. Ayrıca da tabi daha önce de belirtmiş olduğumuz başka bazı kitap haberleri de vermiştik. The Weight of Nature adlı kitap yeni e, bir ay önce elimize geçen hatta birkaç hafta önce e, gelen kitapta da Clayton Page Oldern Değişen iklimin hem zihinlerimizi, beyinlerimizi ve de bedenlerimizi nasıl değiştirdiğini e, doğanın ağırlığı ya da yükü diye çevirebileceğimiz The Weight of Nature kitabında değerlendirmişti. Aynı şekilde iklim haberden de bir haber iklim değişikliğinin felç ve sinir sistemi enfeksiyonları gibi beyin rahatsızlıklarını daha da kötüleştirebileceğine dair açık kanıtlar olduğunu da University College London'dan araştırmacılar yüzlerce çalışmayı 50 küsur yıldan beri Devam eden yüzlerce çalışmayı inceledikten sonra The Lancet Neurology dergisinde çevresel değişiklikler ona çevre demek de doğru değil gibi geliyor artık. Doğadaki değişikliklerle nörolojik sinir sağlığı arasında kaygı verici bir ilişki olduğunu yazıyor endişe verici. İşte aşırı hava koşullarının özellikle de ısınmanın felç, alzheimer, menenjit, epilepsi ve multiple skleroz MS dahil 19 sinir sistemi durumu üzerindeki etkisini analize etmişler. Kaygı, depresyon ve şizofreni gibi ciddi ve yaygın psikiyatrik bozukluklara da bakıyorlar. Ve hepsinin iklimin bazı beyin rahatsızlıkları özellikle de felç ve sinir sistemi enfeksiyonları üzerindeki etkisine dair açık kanıtlar bulmuşlar. Üniversite College'dan Profesör Sanjay Sisodia bu etkilerin özellikle sıcaklıkta yaşanan aşırı düşüş ve yükselişlerle gün içindeki sıcaklık varyasyonlarından kaynaklandığını söylüyor. Tabii buna e, iklim değişikliğine en az katkıda bulunan e, kesimlerin, toplum kesimlerinin ve ülkelerin en büyük zararı gördüklerini de defalarca vurgulamakta fayda var kapitalin böyle çalışıyor çünkü emperyal bir şekilde. Ondan da bahsetme ilerki günlerde başka programlarımızda da bunun üzerinde konuşma fırsatı bulacağımızı ümit ediyorum. Akıl başında konuşmalar programında mesela. Ve araştırmacılar daha fazla insan aşırı hava olaylarına maruz kaldıkça Mevcut çalışmaların çoğunun bunların beyin sağlığı üzerindeki etkisini tam olarak anlamakta da üstelik yetersiz olabileceğini söylüyorlar. Yani daha fazla çalışma yapılması için çağrıda bulunuyorlar. Ba yoksa baş etmemiz giderek daha da zor olabilir diyorlar. Flaket kapıda e demişler yani. Evet başka buradan iklimle ilgili söyleyeceğimiz ne, neler Afganistan'da mesela müthiş seller var. Evet. Orada da ölenlerin sayısı 400'ü aşmış durumda. Evet. Brezilya'da olduğu gibi günlerdir hatta birkaç haftadır sellerle boğuşuyor Afganistan. Brezilya'da da yüzlerce ölü var. İşte Afganistan'da da 400'ü aşmak üzereymiş. Evet. Brezilya'da birçok şehir de sudar altında kalmış evet. durumda. Onlarca şehirden bahsediliyor. Tabii ki kasabaları ve yerleşim merkezlerini sayarsak yüzlerce de diyebiliriz. Yani tarihin gördüğü en büyük felaketlerden biri olmasına da ramak var deniyor. Öte yandan da tabi bu meselenin üzerinde Azerbaycan'ın COP29 başkanlığı da konuşuluyor. İklimi fosil yakıt bağımlısı ülkenin Zenginlerle, zengin kuzey ülkeleriyle bu Kasım'da yapılacak COP29 diye adlandırılan zirvede yoksullar zirvesini birleştirebileceği de söyleniyor ama bunun ne kadarının geçerli olacağını çok ayrıntılı bir şekilde konuşmak lazım tabi. Evet, COP29'un ana gündemi finans olacakmış Yani iklim değişimiyle mücadelede kim ne kadar artık para ayıracağı netleştirilmek durumunda demiş Azerbaycan yetkilileri biz buna odaklanacağız diyor bir de önemli bir vurgu yapılmış Guardian'daki yazıda yoksul yani gelişen gelişmiş olan ve gelişmekte olan ülkeler tanımı 1992'de yapılmıştı ve hala hiç değişmedi diyor. Halbuki bugün Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Güney Kore vesaire Bunları artık yani hala gelişmekte olan ülkeler arasında saymaya, bence Türkiye'de bu arada, bunların arasında saymaya gerek yok. Bu ülkeler tam aksi, özellikle körfez ülkeleri daha fazla sorumluluğa sahip oldukları için çok daha fazla sorumluluk almalılar. Yani daha çok finans da rol almalılar diye bir vurgu yap yapılmış. Evet bu devam ediyor şimdi yani özellikle Azerbaycan'ın bu mali konulara girmesi aslında olayın ne kadar vahim olduğunu göstermenin tam uzağına düşüyor. Çünkü mesela yeni bir e, haber var. Cuma günü Guardian'da Oliver Millman imzalı haberde iklim değişikliğinin getireceği ekonomik zararıyan düşünülenden şimdiye kadar hesaplananla 6 kat daha kötü olacak diye yani 1 derecelik bir sıcaklık artışı küresel e, sıcaklık ortalamalarında %12'lik bir dünyanın e, gayri safi yüzde %12'lik bir düşüşe sebep olduğunu da açıklamışlar aynı şekilde GDP deniyor ya ona işte hı hı çok yani, halbuki birçok iklim bilimci hatta %80'inden fazlası bunun 2,5 dereceyi aşacağını söylüyorlar. O zaman hele 3 derece olacak diyenler de var. 3 derecelik bir artışın, sıcaklık artışının hem hasılada, sermaye ve tüketimde de %50'yi 2100'e varıncaya kadar %50'yi geçecek deniyor. Büyük bir yıkım olacak. Ekonomik kayıplar o kadar büyük, ağır ki yani bir şöyle bir benzetme yapmışlar bilim insanları. Bir savaş, iç savaşın iç savaşa girişmek ve bunu sürekli hiç bitmeyen bir iç savaşa yol açabileceği söylenebilir. Yani dünyanın iklim değişikliği olmasaydı %50 daha zengin olacaklarını yani bugünkü insanların 2000 işte 100 yıl sonuna kadar 70-80 sene sonra 75-80 sene sonra %50 daha yoksul olacağını da açıkça söylüyorlar. Yani Northwestern Üniversitesi'nden Harvard'dan Adrian Bilal bir ekonomist ve Diego Kensik de bir Northwestern Üniversitesi'nden Diego Kensic'le beraber yazdıkları yani şöyle de açıklama yapmışlar yani herkes bunun neye mal olacağını düşünebilir tahayyül edebilir bugünkü ekonomi, bugünkü gelirin iki katı sahip olduğunu düşünsek neler olurdu. Bütün insanların hayatı değişirdi demişler. Ama böyle gitmiyor. Sistem tamamen bozulmuş diyorlar. Bir de şeyle ilgili bir haber de verelim. Çevre ve çevre demeyelim de büyük bir problem yaratan ekolo ekolojik olarak e glifosat bir Fransa'da bir bir e üreme kliniğinde daha doğrusu doğum oranlarını artırmaya yönelik var ya spermlerin barındırıldığı infertility klinik deniyor onlara onlardaki örnekler ellerindeki sperm örneklerinin %55'inden fazlasında yüksek seviyede glifosat çıkmış dünyanın en en çok kullanılan Ot öldürücüsü. Ot öldürücüsü. Evet, bu itkiler evet, diyorlar onlara. Zehir yani. Zehir. Dördan dördye o çıkmış. Yarısından fazlasında sperm örneklerinin bu defa kalada ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İklim aktivistleri de Münih hava alanını iki saat boyunca bloke etmişler, değil mi? Evet. Hafta sonunda en az 350 bin yolcuya hizmet vermesi beklenen havalimanında 60 uçuşu iptal ettirmişler. 11 Ocak'ta başka havalimanlarına yönlendirilmiş. Birkaç saat boyunca içeri girmeyi başarıyor aktivistler. Gözaltına alınanlar da, alınanlar da olmuş tabi. iklim değişimine en çok sebep olanlardan bir tanesinin hava, hava alanları yani uçuşlar olduğunu söyledikleri için böyle bir eylem gerçekleştirdiklerini, gerçekleştirdiklerini söylemişler ama Almanya İçişleri Bakanı onlarla hemfikir değil. Nancy Feiser açıklama yapmış. Bu tür suç teşkil eden eylemler hava trafiğini tehlikeye atıyor ve iklimin korunmasına zarar veriyor. Bu ikisi evet, arasındaki e, ilişkiyi e, bilemedim ama onlar <gülüyor> onlar bozuyor iklimi diye Ulaştırma Bakanı da 2 yıla kadar hapis cezası istemiş. <gülüyor> evet, yasal düzenleme istemiş. Bunlar hafif ceza, hafif suçlar olarak kabul ediliyor. Halbuki bu tür eylemlerin 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngören yeni yasalar çıkarılması çağrısında bulunmuş ki bu Almanya'daki koalisyonda Yeşiller Partisi de var bittir evet. sol e, şey işte sosyal demokratlar, yeşiller ve liberallerle. Bayern Bock mesela partinin eş baş başkanı, dışişleri bakanı, diğer eş başkan Robert Habeck de ekonomi ve iklimi koruma bakanı. Onlardan bahsediyoruz yani. Başka birçok aile, yaşlılar ve kadın ve gençlik bakanı Anne Spiegel var. Ştefalemke Çevre Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik ve Tüketici Koruma Bakanlığına Cem Özdemir de gıda ve tarım bakanlığına atanmıştı. Claudia Roth da kültür ve medyadan sorumlu devlet bakanı olmuştu. Durum budur yani. Ee, Filistin iyi. meselesinde de zaten berbat bir e, ne, neden karneye sahipler şu ana kadar. Orada da Filistin için dayanışma gösteren kamplara, üniversitelerdeki kampları ya da eylemleri sert müdahalelerde bulunuyor. Bunların antisemit olduğu iddia ediliyor Almanya'daki iktidar tarafından. İklim aktivistleri için de iki yıl istiyorlarmış şimdi de. Evet bir de son bir bu haberle bitirelim. Kıyı hareketleri de Türkiye'de dört bir yanındaki özerk kıyı hareketleri, işgale ve talana uğrayan kıyılarını savunmak kamusal haklarını, ekolojiyi ve doğayı savunmak üzere bir araya gelmişler. Yeşil Gazete'nin haberinde var. Pek çok yerde asaymaya zaman ve gerek yok zaten. Ama sayısız şeyde yaşam kıyıda, mücadele kıyıda, dayanışma kıyıda, hepimiz kıyıdayız. Kazanacağız diyorlar. Pazarlık yok bizden çalınanı geri istiyoruz diyorlar. Ticari girişimler kâr güdüsünden ayrı düşünülemez. Kıyılara kâr edilecek varlıklar olarak bakılamaz. Kıyılar deniz ve kara ekosistemlerinin bir araya geldiği, tüm canlılar ve cansızların varoluş alanıdır. Bunu biliyoruz. Bu ortak varlığın kâr uğruna yok edilerek bir avuç sermayedarın terk edilmesine karşı çıkacağız diyorlar. Böyle de bir şey var. Son olarak bu bloku tamamlarken 1-2 dakikayı da şeye verelim. Bu Kobani kararı çok sayıda yazar var. Bunların çok ciddi eleştiriler var. Onlardan bir kısmını sonra internet sitemizde de yer verebiliriz. Ama e, Abdülbakir Erdoğmuş özellikle Kobani kıyımı üzerine Özgür Siyaset blokunda 19 Mayıs tarihli yazısında yaklaşık 5 yıldır devam eden Kobani davası beklentilerin ve normalleşme iddialarının aksine büyük bir kıyımla sonuçlandı diyor. Kıyılan insanlara yazık olduğu kadar ülkeye de çok yazık oldu. Ne yazık ki bu karar ülkemizin geleceği için taşıdığımız umuda da büyük darbe vurmuş oldu. Bu bağlamda bizlere de yarınlara umutla bakanlara da yazık oldu. Esas olarak Türkiye hiçbir zaman hukuk devleti olmadı. Ancak 1946 sonrası ve darbeler dışında hiçbir siyasi iktidar döneminde bu kadar yozlaşmış bir yargı sistemi de olmadı. Mevcut yargı sisteminin adaleti tesis etmek gibi bir amacı olmadığı sayısız uygulamalarından anlaşılıyordu. Ancak Kobani davası artık bir sistemden dahi söz edilemeyeceği ve tamamıyla yargı dışında alınan siyasi kararların yargı marifetiyle hayata geçirildiği iddialarını güçlendirmektedir. İnsanların sadece etnik ve siyasi kimliğine ceza vermek Hangi medeni ülkenin hukuk sistemiyle bağdaşır diye soruyor Abdülbaki Erdoğmuş. Türkiye'nin yürürlükteki kanunlarıyla dahi bağdaşmıyor. Çağdaşlık iddiasında olan bir ülkenin adalet sisteminin ilkel olması Türkiye dışında hangi batı ülkesinde toplumsal kabul görmektedir diye soruyor. Ve şu son cümle olarak da şunu söylüyor. Anlaşılan Türkiye'de yargı ve adalet sarayları var. Ancak adalet talebine ceza vermek için deniyor bunlar. Yani e, ne yazık ki yetişmiş insanlarımızı çok kolayca harcıyoruz. Vicdan, ahlak, hukuk ve adalet herkese ve hepimize lazımdır. Selahattin Demirtaş ve yetişmiş siyasetçilerimize, aydınlarımıza sahip çıkmayı öğrenmeliyiz. Hepsi bizim insanımız diye bitiriyor. Aynı şekilde berin sönmez de gazete duvarda Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksek daha içeriden çıkamadı ama eş başkanlar olarak şekillendirdikleri HDP Türkiye'lileşme politikası toplumun gönlünde filizlenip 31 Mart günü yerel seçim sandığında boy verdi. cezaevlerindeki insanlık dışı zorlu yaşam koşullarını suçlu suçsuz ayırmadan Herkes için iyileştirme önünde çalışmaksa bizim boynumuzun borcu, haksızlıkla, hukuksuzlukla, adaletsizlikle içeride tutulanlarınsa bir an önce dışarı çıkmasını sağlamak salt onları değil bizi de özgürleştirecek diye yazdı cumartesi günkü yazısında. Şimdi bir ara verelim ve bunları bu kobani davası sonuçları da dahil olmak üzere Ali Bilge ile konuşma fırsatı bulacağımızı düşünüyoruz. Şimdi ara. Açık gazde. Ali Bilge ile ekonomi politik. Günaydın Ali Bey. Merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş, herkese günler, yansılar. Evet, hafta, çok yoğun oluyor her zaman böyle aslında pazartesi günleri gündemi konuşmaya başladığımızda ama elden geldiği ölçüde özetleyerek devam etmeye çalışıyoruz. Bugün Kobane üzerine biraz konuşalım değil mi? Şimdi e, Kobane davası geçtiğimiz hafta sonuçlandı ama bugün aynı zamanda tesadüf Dokunulmazlıkların kaldırılmasını da yıl ee, Türkiye tarihinin böyle karanlık günlerinden bir tanesi 20 Mayıs 2016'da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi dokunulmazlık oynaması yaptı ve bu e, süreç başladı. E, Antidemokratik e, uygulamaların ve Kürt siyaseti üzerinde e, bu davaya açılmasına sebebiyet veren e, uygulamaların başladığı bir dönem. Ee, dolayısıyla Kobane e, davasının sonuçlanmasıyla dokunulmazlıkların kaldırılması öteki ilişkiyi e, vurgulamadan e, geçmek mümkün değil. Çünkü dokunulmazlıkların kaldırılması Kürt siyasetinin ve Zerçürt siyasetinin alanının daraltılması anlamına geliyordu. Ve çözüm süresi diye e, 2013-14 yıllarında biliyorsunuz Norveç'te başlayan, daha sonra İmralı ile yüz yüze başlayan görüşü olarak ee, bir süre sonra e, ortadan, başlatan iktidar tarafından ortadan kaldırıldı. Ee, tabii bunun temel sebebi e, 2015 Haziran seçimlerinde e, HDP'nin Türkiye partisi olma sloganıyla e, geniş bir alanda taban bulması ve <gülüyor> üçüncü parti olması kuvvetli bir şey. %13 oyla ve 80 milletvekiliyle parlamentoya girmesinin ee, bir anlamda karşılığı oldu ve AKP'de ilk defa çoğunluğu kaybetti. İşte bundan sonra süreç başladı. Ee, CHP ile bir ortak koalisyon e, kurulmasının önünü engelledi. Ardından başlayan ülke içerisindeki büyük merkezlerdeki terör olayları e, devam etti. İşte katliamlar devam etti. E, ve e, Ceylanpınar'daki iki polisinin e, halen karanlık şekilde öldürülmesi sonucunda ee, çözüm süreciyle ilgili Dolmabahşı Mutabakatı ki bir anlamda Dolmabahşı Mutabakatı e, yani güçlere verilecek hakların hakların e, malzumesiydi. Dolayısıyla e, bütün bunlar gerçekleştikten sonra e, HDP üzerinde e, baskıların artacağı mukadderattı ve bu dokunulmazlıkların kaldırılmasına kadar geldi. E, yani çözüm süreci Tamam bitirildi, HDP'nin e, yükselişinin engellenmesi gerekiyordu. Bu hem AKP için bir tehditti hem de bu işte bu karanlık günün yaşamasında e, dahli olan Cumhuriyet Halk Partisi için de bir tehdit teşkil ediyordu. E, dolayısıyla biz 20 Mayıs 2016 tarihinde e, geldiğimizde bu dokuz, anayasaya da aykırı olmasına karşın anayasanın 83. maddesi milletvekillerinin e, yakınlanamayacağına dokunulmazlık bir katkının e, söylemesine karşın bir yasayda e, bu düzenlemeyle e, bu e, ortadan kaldırıldı ve buna da Cumhuriyet Halk Partisi'nin inanılmaz bir e, ne dersek aymazlık katkısıyla e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP'nin tarihinde Kara bir leke olarak geçti. Ee, ve e, ondan sonra da Türkiye'nin e, bugüne kadar son 8 yılda yaşadığı e, süreç e, başladı. Yani Türkiye'ye <gülüyor> geziden itibaren e, aldığımızda 2016 dokunuluktan kaldırılması ardından gelen garbe girişimiyle birlikte e, gelen değişikliklerle e, sert bir otoplasik rejime e, yol aldı. Evet. Dolayısıyla e, burada temel bakmamız gereken Kobane, bir de bu Kobane ile ilgili e, açılan dokunulmazlığını kaldırması ile da ilgili e, davaların hepsi Antepa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hürriyetlerin idare edildiğine karar verildi. Bunun siyasi e, karar olduğu, hukuki işbirliğindeki Kobane davasının e, sonuç belgesinde de bu çok menortuya koyuluyor, i̇şte terörsüzlerinden, hırsızlıktan kadar suçlamalar vardı. Tabi bu arada bunların arasına gizli tanıklar yine sessizde konuldu. Suçlar ısrar edildi. Türkiye'de yargının bugün, yargının sefaletinin en belirgin örneklerini bu davada bu dava, da yaşadık. Milletvekilleri içeri alındı. 59 milletvekillerinin dokunmazlığı bir anda kaldırıldı. 55'i kaldırıldı. 11'i ancak sessizler daha da olabildi. HDP'nin e, kadrolarının çok büyük bir bölümünü hafizhanelerde kayyumlar atandı. Dolayısıyla e, ama buna rağmen e, HDP kaybolmadı. Yani Kasım seçimlerinde de e, barajı aştı e, ve e, yaşamını sürdürdü bütün baskılara, şeylere rağmen. E, dokunulmazlıkların kaldırılmasında tabii ki en büyük günah, yani işlenen en büyük günah Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçaroğlu'nun tavrıydı. Anayasaya aykırı diyerek destek verdiler. İçimiz ağlıya ağlıya destek veriyoruz dediler. E, ve gerçekten hatta HDP'yi de evet demeye davet ettik Kemal Kılıçdaroğlu. E, dolayısıyla e, yani bunun nedenleri üzerine çok konuşmak mümkün ama Kürt sorununa yaklaşım bir e, sunan bir parti olmadı hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi. E, tarihinden kaynaklanan problemler de e, var ama hiçbir zaman e, bu alanı bir e, şekilde tasarrufta bulunmadı e, teklif sunmadı e, sorunun aslında hiçbir zaman girmedi Cumhuriyet e, Halk Partisi ve bu konuda da e, ama HDP ile yan yana düşmeyelim tabi sonucunda e, bu e, desteği esirgemedi Halk Partisi'nden ve e, sonuçta şunu söyleyeyim o zaman bu dokunulmazlıkların kaldırılmasını teklifini ee, meclise getiren hükümetin başı Ahmet Davutoğlu'ydu, bunu da unutmayalım. Ee, ve bu dönemde aynı zamanda CHP'nin tavrında, bu da Selahattin Demirtaş'ın de bir iddiasıydı, e, CHP Genel Merkezinde bir vekilin genel kumayı ziyaret ettiği, bu konuda genel kumayla görüşmeden sonra e, bağlayıcı karar alınmadı iddia edildi. Sonuçta kısa bir süre sonra bu dokunulmazlık kaldırılmasında işte yasal süreçler de tamamlandıktan sonra Kasım 2016'da RDP'li vekillerin evlerine baskınlar düzenlendi. E, kelepşelendiler ve e, tutuklamalar başladı. E, bu CHP'de tutuşladı. 2017'de İstel Beroğlu bittimleri şey yapıldı ve 2018'de tahliye edildi. Berberoğlu. Şimdi o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde e, Merkez Yürütme Kurulu tamamının e, 25 kişinin e, ve diğerlerinin e, desteklenilen oy verdiği bizzat e, söylendi. Bazıları da vejiste çirkinsel kaldı. Karşı o, onun, Sezgin Tarıkulu gibi Muharrem İnce'yi böyle Eren e, tavırlarını belli eden e, şeylerdi. E, milletvekilleriydi ama büyük bir çoğunu üstüne gerisinde kaldı ve desteklemiş oldular. Dolayısıyla yani bugün insan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Tabi birinci derecede sorumlu ama yani o zamanki merkez Yürütme Kurulu'nda görev yapan isimlerden mesela Selim Sayık şu anda genel sektörler. Bu oy verenler bilgin olsun bir de bu. Yani CHP bir kere bile yaptığı bu aymanslıktan özür bile dilemedi. Özgür Özel ne yaptı? Yani onu da bilmiyoruz. Yani bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi bir e, özrü, yanlışına ilişkin bir ne rastlamıyoruz. Dolayısıyla bugün Kemal Kılıçdaroğlu oldu da dahil olması, Özgür Özel de dahil Cumhuriyet Halk Partisi bu davanın sonuçlarına ihtiyaç ediyorlar ama e, kendilerinin bu dönemde nasıl tavır aldıklarını e, açıklamaya davet edelim. Net bir şekilde sözler desteklendi e, bu tavrı. En azından pasif kavmaları desteklediler. Dolayısıyla bugün e, ferman etmeleri, e, aykırmaları onları Masumiyet Müzesi'ne sokmuyor. Aksine e, bence Kürt e, altında Türkiye'de CHP'nin özür dilemesi lazım eğer bu tavırda, e, yanlış buluyorsa bugün. Eğer bir yenileşme e, söz konusuysa da bu tavrıdan uzaklaşmasına bu tavırdaki e, özürüne yenileşme söz konusu olabilir. E, bu açıdan baktığımızda yani iktidarın e, işleğine uygun hareket edilmesi e, affedilmesi mümkün olmayan bir yere yol açtı ve 8 yılda ve daha da devam etmekte olan e, girdava Türkiye'yi soktu ve e, yanılıyor olabilirim ama şöyle kaynaklarımda yanımda değil şöyle baktım e, Cumhuriyet tarihinde çok e, siyasi Türk davaları oldu e, benim gördüğüm kadarıyla en ağır, yüksek ceza verilen e, bu dava oluyor yani 42 yıl. E, bu da şunu gösteriyor. Yani siyasi çözümden yana olmayan e, bir devlet e, var. E, ki bütün bunlar e, olurken yumuşama parantezi, uzlaşma parantezi içerisinde yaşadığımız olaylardan bir tanesi bu. E, Kobane davasının e, cezalandırılması ve davada da zaten başlangıçta işte gizli tanıklar yok. Efendim İsrail'den terörle ilgili bir ifade yok tamamen e, siyasi e, demeçlerden çıkarak e, ceza veriliyor e, ve de e, yani bütün belgelerde bu e, Kobane adı da nereden geliyor biraz da onu hatırlatalım e, o sırada e, Güney e, Türkiye'nin güneyindeki yani Suriye'nin kuzeyinde Kobane Kürt bölgesini işit kuşatmıştı ve işit hatta o sırada e, Erdoğan Kovane düştü düşecek diye İŞİD'in kuşatmasına da bir anlamda destek vermişti. Ee, o dönemde HDP yöneticilerinin kendi aralarında bu konudaki attığı tweetler dergi olarak dayındı. Burada da bu Kovane konusunda işidin harekatını sona erdirilmesi, iç ve dış demokrasi güçlerinin bu konuya dikkatini çekilmesi için önerildi. Ee, Aslan bir tercih HDP yöneticilerinin bugün 42 yıla mal olan olay e, budur buydu yani Kobane'de e, bir katliam olacak Sesli bir katliam olacak buna karşı protesto edin e, dolayısıyla bunun üzerine başlayan peşinde 42 yıl etkiliyor şu e, yani Türkiye Cumhuriyeti e, tarihin içerisinde gerçekten o çözüm süreci Gerçek bir sürdü gerçekleşmezdi ona e, ne kadar bir medet umudu ama önemliydi ilk defa e, Kürt, e, siyasi, Kürt hareketleriyle, siyasi hareketleriyle ya da illegal hareketiyle masaya oturan bir devlet vardı. E, ve demokratik yönetim meseleleri gündeme gelmişti. E, sonuçta şunu görmek gerekiyor. <gülüyor> 101. yılı, işte, Cumhuriyet'in geçen 100. yılıydı. Ee, üç tane e, sorun saysak e, en birinci sırada Kürt sorunu geliyor. Yüz yıldır Kürt sorununu çözememişim. Hala bu sorun üzerinde e, devam eden büyük bir yara. Ne siyasi, ne maddi, ekonomik tarafıyla, kültürel tarafıyla çözülememiş. Düşünün yani Kürt sorununun Türkiye'ye... E, bir, çok bir araya girip e, bunun maliyetini hesaplamaya çalışmayacağız. Yani Cumhuriyet Dönemi e, ne kadar mali oldu? Bu insanların kayıpları, insan kayıpları inanılmaz Hala biz 1925 ile 38 arasındaki rakamlara erişmiş değiliz insan kayıplarına, maddi kayıplarına. Sadece bütçelere bakıyoruz. Bütün o milli kurulan hükümetlerin savunma bakanlığı bütçeleri çok yüksek. Oraya para açılıyor, o yüzden de insanlar. Ee, Anadolu bütün bu yeni kurulan devlette de mutlu değildi. Ee, özellikle köyü başta olmak üzere. Sonraki süreçlere baktığımda son 40 yılı hesaplamış araştırmacı yazar İzzet Akyol e, Londra'da bulunan bir e, enstitül e, hazırlamış bunu. Daha önce de söz etmiştim. E, yani 40 yılda 3 trilyon dolarlık bir harcama olduğunu e, hesaplamışlar. Baya e, işte Kurları, efektif kurları hesaba katarak e, ayrıntıları var bu hesabın. E, Dolayısıyla Türkiye hem maddi hem beşeri olarak muazzam bir kayıp geçiyor. Bunu kayışlamaya da e, devam edeceği anlaşılıyor. E, Kobane e, dünya tarihine de geçen şeylerden değil. Yani yasal legal bir hareketi e, bitirme çalışma çabalarının e, bir simgesi. Ama şu var. Ne Kürt siyasi hareketi, işte değişik isimlerde nerede o olsa, şu anda HDP kapatılma e, üzere e, büyük olasılıkla deme de aynı muameleler çekilebilir. E, dolayısıyla burada işaret etmek istediğimiz susuz, sorunun çözümü eğer böyle bir yüzyıl, birkaç yüzyıldan mı devam edecek Kürt öyle dünya ve gezegende nasıl dayanacak bilmiyorum ama e, içinde bulunduğumuz e, durum bir iklası gösteriyor. Yani Kobane iddianamesiyle Kobane'nin sonuçlanması şimdiki iddiaların hepsi aslında bizzat kendilerinin tarafından çürümüş durumda. E, cezaların büyük tamamı neredeyse siyasi demeçler üzerinden verilen cezalar. Dolayısıyla siyasi niteliğini tamamen ortaya koyuyor. E, Selahattin Demirtaş'ın de bu konudaki açıklamaları da önemliydi. E, hem ee, Murat Sabuncu arkadaşımız Ahmet Türk'le e, yaptığı bir söyleşi bir de Selahattin Demirtaş'la yaptı. Bence e, satır satır izlenmesi gereken bir söyleşi e, Selahattin Demirtaş'ın. Çünkü e, seçimlerden sonra bizim de dile getirdiğimiz HDP'de de tartışma e, olacaktır diyorduk. O bağlamda da e, bir takım işaretleri, bazı işaretleri kuvvetlice veriyor. Ee, yani akrın da partisi bugünkü şeyde demin e, yani Türk siyasetinde de e, taktik ne koyması gerektiğini söylüyor ve bazı sert ifadelerle e, bu süreçteki yanlışlıklara da değiniyor. E, ve en önemli şeylerden bir tanesi teratin limitasyona işaret ediyor. Diyor ki eee Obrador'da Abas'ın da esasında bu kadar üç yüz yedi gösterilerde e, katledilmişti öldürmüştü bunu da bunların kim olduğunu da e, üstünü kapatıyorsunuz diyor e, gerçek paydaları gizlediniz e, diyor dolayısıyla e, bu önümüzdeki dönemde e, yani iki zaten gerçekten e, işte dönemeçleri mi dolmabahçe Mutabakatı o dönemin hükümetini bile taslak yani şaşırmışlardı mutabakattan hemen sonra bunların yaşanmasını e, bir anlamda e, yani Türkiye'nin yakın siyasetinin en önemli e, gelişmelerinden birinin içindeyiz ve onun yıl dönümündeyiz. Ama evet, e, ben, de bir, ben de e, bir iki şey bir ilave e ilave karşı Bey. Bir sözü dilemesi karşı olarak gerekli. Evet Ali Bey ben de bir iki şey ilave edeyim. Sizin sözünü ettiğiniz e, Murat Sabuncu'nun 17 Mayıs tarihli T24 yazısı gerçekten önemli. Yani Selahattin Demirtaş orada kendisine bana ceza verildi diye benden sonrası tufan demem yeter ki demokratik bir çözüm ve barış sağlansın desteklemekte tereddüt etmeyiz diye konuşmuş. Ve diyor ki şu anda dışarıda siyaset yapan arkadaşlarımız gibi hepimizin temel hedefi silahsız şiddetsiz çözümü sağlamaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin demokratik siyasette mücadele etmelerini ve bu yolla güçlenmelerini daha çıkıp silah almalarından daha tehlikeli görüyor demiş. Önemli görünüyor bu. Ve 6-8 Ekim'de 2014'te katledilen insanların gerçek faillerini gizleyip korumuş oldular da diyor. Yani bu da önemli. Mahkemenin açıkladığı karar yıllar öncesinden bizzat iktidar ve ortakları tarafından verilmiş ve miting meydanlarında defalarca ilan edilmişti. Mahkemedeki ağır ceza heyeti sadece şekli bir görevi yerine getirerek siyasetin verdiği kararı okumuş oldu diyor. Yani bu Gökçer Tayıncıoğlu'nun da belirttiği gibi daha işin başlangıcında 2014'te 6-8 e, yani çözüm sürecinin devam ettiği bir dönemde sizin de sözünü ettiğiniz bir alibi IŞİD'in Suriye'de e, YPG kontrolündeki Kobani'ye saldırması bu süreçte Kuzey Irak'tan Kobani'ye destek verilmesi için Türkiye'den koridor açması talep edildi. Hükümet bu koridoru uzun süre açmadı. HDP o zamanki Halkların Demokratik Partisi, Merkez Yürütme Kurulu da bu konuda çağrı yaptı. Bu süreçte 6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu'daki pek çok kentte eylemler yapıldı. Çıkan olaylarda 46 kişi yaşamını yitirdi. Ama iddianame mesela bu ölümlerin sadece 37'sini konu alıyor ve aralarında Yasin Börün'ün de olduğu 6 kişinin ölümünden siyasetçileri sorumlu tutuyor. Peki diyor Gökçer Tayincioğlu yüzleşmede diğer insanların kim tarafından nasıl öldürüldüğüne yönelik. Araştırma yapılması talepleri ne oldu? Israrla geri çevrildi diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz açıklamasının hazır, ardından da hazırlanan düzenleme meclise geldi sizin de belirttiğiniz gibi. Ve tam 8 sene önce 20 Mayıs 2016'da Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkında fezleki hazırlanan isimlerin dokunulmazlıklarını kaldırdı ve siyasetçiler tutuklandı yani diğer insanların kim tarafından nasıl öldürüldüğü bugün de meçhul araştırma yapılması talepleri de ısrarla geri çevrildi öyle ağır bir durumdan bahsedebiliriz evet e, yani e, genel olarak 8. yılında denk gelen komona davasının sonuçlanması önümüzdeki günlerde de e, devam edecek yani Türkiye'de e, otoprasiden ııı e, Osman'ın ön koşulları gerçekleştiğinde bu davaya ilişkin arka planda neler olduğu umarım aydınlatılacaktır. Çünkü çok karanlık nokta var. Bu karanlık nokta topikin iç devletin konsolide olması sonucu ortaya çıktı. Yani AKP'nin Kürt meselesine yaklaşımda bu 22 yıllık süreç içerisinde ee, başı başına incelenen bunların başını yani inceliyoruz, bakıyoruz e, bu süreçteki gelgitlere e, yani bütün mesele e, yine geliyor, dayanıyor iktidar performansı sırasında yaşanan çok e, e, yolsuzlukların e, antidemokratiklerin 17.25'den, 17, 128 milyardan yani e, sürekli iktidarda kalmanın bir e, ürettiği e, yanlışlıklar ve sütlerle karşı karşıya kalıyor otopresiler. Ve bunun karşılığında iktidarda kalmanın yöntemleri geliştirilmeye başlıyor. E, hem baskı rejimi kuruluyor hem de e, bu tür yeni ittifak arayışları içerisinde giriliyor. Ama burada e, dediğim gibi e, bir özür şeyi e, Cumhuriyet Halk üzerinde duruyor. Eğer özür dilemeye e, bu aldıkları pozisyonları Kılıçdaroğlu'nun, özelin hükümet partisinin yetkililerinin genel olarak e, bu 28 yıl önceki tavırlarını e, hala nasıl değerlendiriyor ve pardon e, bugünkü anlamda nasıl değerlendirdiklerini bugün ortaya koymadır ve bir özür borçlu olduğunu düşünüyorum. E, bu arada tabi bir de şey gerçekleşti yani generaldevin e, hasta tutukluların e, salı verilmesi, tutukluların son verilmesi geldi. E, bu zaten arka arkaya bir şeyler hissedik. Yani Kabala yeniden yargılanmasa da bir rettetildi. E, KAVA'ne, KAVA'ne daha varsa ağır sonuçlarla, e, sonuç, ağır sonuçlarla karşı karşı karşıya kararlarla sonuçlandı. E, derken e, şey... E, Avrupa Konseyi zaten şey, Avrupa yatırımları da gündemde arka planda Orada da çok ağır işleyen bir süreç var ama bir taraftan da işte generallere af geldi. Aslında e, bu Aspili Vesayet rejimiyle ilgili olarak 28 Şubat'tan itibaren işte AKP şeyinde cemaatle olan yakın işbirliği e, ve Aspili Vesayet'e karşı tutum almasıdır. Ve malum yargılamalar oldu ve bu yargılamalar da aslında onu da belirtelim yani ya, AYM bir e, AYM konuda ve da, genelde davalarında da hatalı yargılama, tartışmalı kanıt nedeniyle bozmuştu yani AYM e, bu kararları bu davada da e, bu davalarda da uygulanmadı. E, dolayısıyla e, zaman içerisinde TSK, e, Askeri tayet Erdoğan'ın payı burada yükseldi. Yani hem sivillerin hem payını e, otopresinin ortasında topladı. E, dolayısıyla ile konsolide oldu. E, yani generalleri hafızlanması e, Erdoğan'ı e, böyle bir e, aklamıyor. Dolayısıyla çok gündemi yoğun e, bir Türkiye şu günlerde. Yani hem davaları konuşuyoruz hem işte tasarruf ekonomik kriz şey yapıyoruz e, tasarruf tedbirleri de bu arada e, yani basının deyimiyle de post çıktı çünkü e, gerçek bir tasarruf kamu tasarrufu sağlamak istiyorsanız e, bunda Beştepe Sarayı'nın harcamalarını kısıtlamamız gerekiyor bir de havuz şirketleri denilen sistemin dağıtılması gerekiyor gerçek kamu tasarrufu havuz sisteminin e, dağıtılmasından geçer çünkü e, et bunu dağıtırsanız ne oldu? Bunu dağıtırsanız e, otoprasinin bitmesi, hesap sonunma vaktinin gelmesi demek. Dolayısıyla bunu da göze mümkün değil. Bu buradan besleniyor çünkü. Gücü azası da sizlerler bu işe dokunmadın. E, kamu katalet tedbirleri e, böyle yani daha e, yüzü üçü yaya dokunmayan e, katalet tedbirleri oldu. Bir rakam bile veremediler yani. E, ne kadar kalmışlarına yani dair bir rakam bile verir. Ee, bize de tabii son günlerde bir AKP, MHP e, içişim kakışması e, yapışıyor. Belki bunlar o kadar alt düzeyde ki devam etmekte olan soruşturmalar e, cinayet soruşturmalarının iddianamileri ve soruşturmalar üzerinden üzeri anlıyor. E, aslında bu ilk de değil yani 2015'ten bu yana bu koalisyon ortakları arasında ciddi bir şey var. Zaman zaman yaşadığımız çatışmalar söz konusu oldu. Ama bunlar bir mecburcu bir taraftan da birbirleriyle. E, tabii yedekleme yapmayı düşünüyor Erdoğan. Her zaman düşünmüştü. Herhalde bu yaz döneminde bu yedekleme inşaatını düşünecek. Çünkü sonbaharda bir kongresi var AKP'nin. E, tabii genelde benim kişisel olarak son işte 45 yılın e, ekonomik daralmalarına baktığımda hep şunu diyorum. E, ekonomik daralma, menfaatlerin de daralması demek oluyor. Pasta nükletilmesi e, menfaat toporasyonun da değişimini getiriyor. Bu durumda hem siyasal e, ortaklar arasında hem de iktisadi ortaklar arasında çatışmaları e, doğuruyor. Bugün yaşadığımız arka planda e, bunun varlığını da Dönemde daralmanın daha kuvvetli olacağını bize gösteriyor. Dolayısıyla bütçede hareket alanı kendisine dokunmadığı bir Yani renginden alıp fakire vermekten başka çaresi yok şu anda bütçeye baktığımızda. Ama bunda kendinden, hamuzdan alması demek. O da yapalım, yapılamıyor. Dolayısıyla gelmiş yani bir, bir şekilde bunlar neye dolaştırılır? den yeri vurdukları düşman bedelidikleri faiz ödüsü yinilerdikleri onu da vermişlerim dediler. Bugün e, döviz girişleri plan var. İşte yaz dönemi turumuzun girdiğinde sonbahara e, bu itişkak uçları e, sonuçlanacağı bir durumla girebiliriz. E, Erdoğan her zaman bir yedek ihtiyaç. sözecektir. Dünyada geçen hafta dökültü. Evet. E, otokratlar ülke deneylerini müzelediğimde siyasi ömürlerini e, uzatmak için gelen çeşitli yöntemler var. Onları deniyorlar. E, Dolayısıyla de, e, önümüzdeki dönemde de e, buna ilişkin adımları görebiliriz. E, değişiklikler olur mu? Beşgulcular değişebilir mi? E, onları izle, izlemeye çalışacağız. Son şu, bir şey söyleyeyim. 4 tarzdan sonra, sonra geçen haftalarda evet. 39. Amerikan Türk Konferansı e, yapıldı Washington'da. E, ve bu arada da e, Exxon şirketi, Amerika hani, Anadolu Botech arasında ciddi bir e, LNG anlaşması yapıldı. Bunun bir altını çizelim. Arka planda ve işte burada da e, hem ticaret hazminin artmasına hem de e, bu LNG artık dünyada en önemli Gaz yani. Önümüzdeki dönem için çok ciddi bir anlaşma var. Bu anlaşmayı ayrıntılarını daha sonra konuşuruz. Konuşuyor. Sıvılaştırılmış gaz. Ben de son bir cümle söyleyeyim. Berin Sönmez'in Kobani cezaları üzerine geleceğe notlar başlıklı yazısında gazete duvarda. Bitirişte de şey diyor cezaevlerindeki insanlık dışı zorlu yaşam koşullarını suçlu suçsuz ayırmadan herkes için iyileştirme yönünde çalışmak Bizim boynumuzun borcu haksızlıkla, hukuksuzlukla, adaletsizlikle içeride tutulanlarınsa bir an önce dışarı çıkmasını sağlamak salt onları değil bizi de özgürleştirecek umarım. Karınca kaderince de olsa insan onuru için yaşanan hayatların varlığını bilmek bile başlı başına umutlu olmak için yeterli, anlamlı bir yaşam sürmüş olmak için mücadeleye mücadele etmeye değer bir amacı olmalı insanın. Hakkı savunan içeride olsa da özgür, hakkı gasp eden dışarıda da olsa tutsak nefsinin, hırsının, kibrinin kölesi, şahsi çıkarının kölesi olmayanlara selam ile diye bitiriyor yazısını. Şurayı da bir dakika kadar açtım ama kusura bakmayın. Çok teşekkürler Ali Bey. Ya biraz kesinlikle duyamadım. İyi yayınlar. Yayın sonuna geldik. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gaste. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın Nizal, merhabalar. Merhabalar, herkesin merhaba. Günaydın. Şöyle neşeli bir başlangıç yapalım değil mi? Dün milletçe 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı'nı kutladık. Ee, ben de bu vesileyle bütün genç ve her daim genç kalan dinleyicilerimiz Gençlik Bayramı'nı bir e, Tan Oral karikatürüyle kutlamak istiyorum. Ee, Öyle başlamak istiyorum. Ee, dün Tan Oral'ın e, T24 sitesinde yer alan e, karikatüründe İki kişi e, ayakta karşılıklı duruyorlar. Biri orta yaşlarda ceketli, gravatlı, e, diğerine göre de, biraz daha ileri yaşlarda diyelim. Diğeri görece daha genç, e, tişört giymiş, sol elinde de bir futbol veya voleybol topu her neyse bir top tutuyor. E, genç adam gülümseyerek sağ elini uzatıyor ve muhatabının bayramını kutluyor. Efendim iyi bayramlar, size gençlik ve spor diliyorum. Böyle konuşturmuş. Evet Tan Oral karikatüründeki o genç kahramanlı. Ee, ben de bugün e, doğum gününü kutladığını bildiğim ve her daim genç ve dinamik e, sevgili Tan Oral'a buradan, e, buradan daha nice nice mutlu, sağlıklı, gençlik ve spor dilemesem bile keyifli çizgiler diliyorum e, sevgili Tan. Kaleminin mürekkebi hep taze kalsın dinlediğini tahmin ediyorum. Buradan da günaydın diyoruz ona da. Evet, günaydın. Evet, nice yaşlara. Şimdi geçen hafta konuşmuştuk. Geçtiğimiz hafta sonu bir diğer büyük karikatür ustamız Turan Selçuk anısına Turan'ın doğum yeri olan Milas'ta düzenlenen 14. Uluslararası Turan Selçuk karikatür yarışmasının sonuçları açıklandı. Baya bir katılım vardı. 57 ülkeden 379 sanatçı 1535 karikatür e, gönderdiler e, ve toplamda e, bu 1535 eserden 10 tanesi sadece ödül kazanabildi. O kadar ödül vardı çünkü e, ilk üç e, ödülün e, yanı sıra jüri özel ödülleri de vardı. Bazı kuruluşların verdikleri ödüller arasında işte geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir açık radyo özel ödülü konulmuştu. Ee, ben e, ilk olarak açık radyo özel ödüllü e, kazanan karikatürü anlatmaya çalışayım. Ee, bu e, bu karikatürü e, karikatürlerin kısaca KAK diye K, -K diye imzalayan Fransız çizer Patrick Lamasur e, çizdi. Lamasur aynı anda e, merkezi Fransa'da bulunan Cartooning for Peace organizasyonunun da başkanlığını yürütüyor. E, KAK'ın Karikatüründe e, gerçeküstü süreal diyeceğim bir görüntü var. Gökyüzünden şöyle aşağı doğru sarkan ve hani yukarıda nereye bağlı olduğunu da bilmediğimiz e, kaynağını göremediniz. Uzunca bir ipin ucu e, biz kırtasiyeci diliyle e, söyleyeyim onu ağaç cidarlı kurşun kalem e, var onun gövdesine bağlı bu e, ip. Daha doğrusu kalem ipe bağlı. Yani bu kalem tam ortasından ipe asılı ve yeryüzüne paralel bir biçimde gökyüzünde duruyor. Ee, kalemin üzerinde ise e, tepesindeki o silgi bölümüne yakın e, dengelerini koruyarak ayakta durmaya çalışan bir kadınla bir erkek... E, görüyoruz Biraz da endişeli bir şekilde aşağıya bakıyorlar. Fakat dedim ya gerçeküstü bir karikatür bu. E, kalemin üzerinde e, cambaz misali dengelerini korumaya çalışan e, bu çiftin, bu kadınla erkeğin işleri bayağı zor. E, çünkü kalemin ucu bir kalem içinde bulunuyor. Bu demek oluyor ki kalem yavaş yavaş dönerek kalem içinde yontuluyor. Yani bu talihsiz e, kişiler, insanlar, bu iki kişi dengelerini korumaya başarsalar bile bir süre sonra e, kalem tamamen yontulunca artık üzerinde basılacak yer kalmayacağından e, aşağı uçacaklar. Böylesine karamsar bir e, karikatür bu. E, fakat karikatürün simgelerine gelince onları da hemen açıklayayım ki e, karikatür iyice anlaşılsın. Şimdi kalemin markası demokrasi. Yontulan kalemin markası demokrasi, yontan kalem tıraşın markası ise fake news yani yalan haber. Yontanın adı yalan haber, yontulansa demokrasi, aşağı uçacak olanlar da iki tane dünya vatandaşı. Kalem tıraşın üzerine çıksınlar. Aa, <gülüyor> bu iyi fikir ya. Senin üzerine devam etsinler hayadı. Düşmezler. Şimdi bu karikatürü şey ettin ya, katlettin sen Özdeş. <gülüyor> Maaf et. <Mahbettin>. Pardon. Maaf <gülüyor> et. Ben ne diyeceğim Patrik Lamasura? Dağası yani jüri mi, be, perişan oldu şimdi. <gülüyor> böyle bir, bir böyle, bir, böyle açık <gülüyor> gazete ekibi böyle işte. Ödü, ödü, ödülü hamle. Ödülü geri alıyor musunuz? Açık radyo. Annemin <gülüyor> münasebet. <gülüyor> Heh, peki iyi. İçim rahat etti. Şimdi. Peki. Ee, bir diğer e, özel ödül, e, o da ilginç bir çizim olduğu için e, anlatmak istiyorum. Schneider Town Sanat Merkezi verdi onu. Bu karikatürün sahibi ise İranlı bir çizer. Nait Maksudi. E, şimdi Maksudi'nin karikatüründe yan yana oturan yan dur daha doğrusu yan yana duran iki otomobil koltuğunda e, oturmakta olan çarpışma testi mankenleri görüyoruz sol taraftaki e, normal bir çarpışma testi mankeni e, ortam ortalama böyle erkek boyutlarında e, bu bu mankenler e, otomobillerde kafa kafaya çarpışmalarda test için kullanılır ve Otomobil firmaları çarpışma testlerinde kullanılan bu mankenlerden aldığı edindikleri veriler sayesinde de çok sayıda hayatın kurtarıldığını belirtiyorlar. Şimdi karikatüre dönelim. Karikat soldaki çarpışma testi mankeninin yanındaki koltukta bu defa bir küçük erkek çocuk mankeni oturuyor. Onu görüyoruz. Çocuk mankenin yere değmeyen Küçük çünkü ayakları çıplak. Ee, yanındaki büyük manken kafasını bu çocuk mankene doğru çevirmiş, ee, biraz şaşkınlıkla hatta acıyarak bakıyor manken. Çünkü e, tamamen kirli, gri bir toza bulanmış bu küçük e, çocuk manken diyorum hala üzeri, e, yüzü, kıyafeti, kolları, bacakları her tarafı kırmızı lekelerle kaplı. Kan içinde. Belki. Evet. Her iki test mankenin üzerlerine çizer e, Nait değil, onların e, işlevlerini yazmış. Soldaki büyük manken tercüme edecek olursam aynen dediğim gibi çarpışma testi mankeni. Sağdaki çocuk manken ise savaş testi mankeni. Evet çok. Hiç komik, komik değil. Hiç komik değil. Evet ama çok dünya çok... hali. Evet aynen öyle bir şeyden de bu fotoğrafta Suriye'de enkaz altından çıkarılan işte Esat rejiminin bombaladığı muhaliflere evet. ait kentlerde oradan çıkarılan bir çocuğun fotoğrafıydı ödül de almıştı galiba bu fotoğraf. Evet evet hatırlıyorum. Ambulansa konmuştu. Peki daha ne şeyli şeyleri geçelim. Ee, yarışmanın üçüncülük ödülünü e, İzmirli bir karikatür sanatçısı dostumuz Menekşe Çam kazandı. Menekşenin karikatüründe. E, uzaydaki bir gezegen manzarası var. Daha doğrusu yüzeyi de kraterlerle kaplı olduğundan muhtemelen e, aydayız. E, ve her nasılsa birileri buraya bir çöp konteyneri yerleştirmeyi akıl etmiş. E, son derece rasyonel ve yararlı bir düşünce. Biliyorsunuz uzay çöplüğü diye bir e, kavram var. Uzaya fırlatılan e, bütün o uydu e, kapsül parçacıkları, parçaları Artı çeşitli somunlar, cibatalar, metaller, çöp torbaları, torna tornavida, kerpeten, çekiç falan. Hatta şey bile varmış yörüngedeki uzay aracından atılan donmuş idrar yığınları bile uzayda dolaşıyormuş. Yani muazzam bir uzay çöp, çöplüğü oluşmuş. Haliyle aya kondurulan bir çöp konteynerinden daha doğal bir şey olamaz. E, Meneşe Çam ise e, karikatüründe bu çöp konteynerine bir unsur daha eklemiş. E, konteynere tırmanarak kafasını içeri daldırmış, e, çöpleri karıştıran bir astronot. <gülüyor> yani <gülüyor> sık sık sokaklarımızda gördüğümüz, aşina olduğumuz bir manzara değil mi? Aydan iyi olması. Evet, tabii e, Meneşe şeyden de... 1960'ların sonunda bir uluslararası antlaşma ile uzayı çöplüğe çevirmenin yasaklandığı anlaşmasını bilmiyor olsa gerek ondan bu karikatürü yapmış yasak yani yok yasak, öyle bir şeydi yok evet böyle bir şey yok ama, hiç uygulanmıyor ama olsun Şimdi Olmuş. Ömer hocam sokaklara çöp dökmek de yasak değil mi evet yasak ama anlaşması yok galiba. Anlaşması yok. Uluslararası anlaşma bir tek uluslararası hukukta var ama galiba e, bu, bu anlaşma bir de ay yüzeyini bağlıyor mu? Bu Çünkü bu ee, karikatürde ayda o çöp konteyneri e, Uzaydakileri yani. toplayıp o konteynerı atıyorlar. Ya şimdi gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Özdeş münafıkla devam edeceksen ben ayrılıyorum. <gülüyor> tamam pardon. Kim <tamam. gülüyor> Devam edelim. E, i̇kincilik ödülü çok ilginç bir karikatür. Yine e, İranlı bir sanatçı Ali Rıza Pakdel kazandı. E, usta bir karikatürci Paktel. E, zaman temasını, e, temasını çok farklı bir şekilde işlemiş. E, karikatürde eski bir eski model bir çalar saat görüyoruz. Genellikle böyle komodin üzerinde ya da yatak başucunda duran yuvarlak tepesinde zilleri olan arkadan kurmalı bir e, çalar saat. E, karikatürü görmeyenler canlandırabilir bu saati göldürün önünde. Fakat bu saatin içinde hiçbir mekanizma yok. Hatta kadran bile yok. İçi tamamen boşaltılmış ve şöyle yere yatırılınca da çember şeklindeki bir rodeo alanına dönüşmüş. İşte bu rodeo alanının içinde e, bulunan simsiyah bir at, e, üzerinde güçlükle tutunmaya çalışan, düşmemek için direnen binicisinde sırtından atmaya çalışıyor. Yani Binici ne kadar uzun süreyle yere düşmeden bu huysuz atın üzerine kalabilirse o denli de e, yarışmayı kazanacak, rodeoyu kazanacak. E, at ön ayaklarının üzerinde olan olabildiğince böyle e, yükselmiş arka ayakları da e, binici e, silkelemeye çalışıyor. İşte bu karikatürde çok da büyük bir metafor gizli. Çünkü atın arka ayakları akrep ile yelkovan şeklinde çizilmiş. Yani saat şeklindeki rodeo alanın ortasında atın üzerinde durmaya çabalayan binici aslında zamana karşı yarışıyor. Yani Ali Rıza Bakdel'in bu karikatürü e, çok enteresan geldi cüriyede e, bunun üzerinde çok yorum yapılabilir tabi fakat e, güzel bir zaman kavramı işlemiş e, evet. Ali Ziya Pakdel ikincilik ödülünü almış şimdi geldik yarışmanın e, birincisine kazanma e, birincilik ödülünü hak kazanmış olan eseri bunun üzerinde biraz e, konuşmak istiyorum e, bu karikatürün sahibi Mehmet Akif Özdal Sonuçlar basında ilan edilir edilmez kıyamet koptu. Neymiş? Efendim bu karikatür e, yapay zeka tarafından üretilmiş. Ben en sonda söyleyeceğimi hemen şimdi söyleyeyim. E, Mehmet Akif Özdal'ın eseri bir karikatür. Yani buna e, bu hiç tartışma götürmez. Bu bir karikatürdür. Baktığımız zaman bir karikatür görüyoruz. E, gel gelelim yapay zeka marifetiyle oluşturulan bir karikatürün bir karikatür yarışmasına, hele adı uluslararası Turhan Selçuk karikatür yarışması olan bir yarışmaya e, gönderilip e, gönderilemeyeceğini e, bakacak olursak, haydi sahibi gönderdi diyelim, bu karikatüre jürinin ödül vermesine, hatta birincilik ödülüne layık görmesine ne diyeceğiz? Ben hemen söyleyeyim, ülkemizin gerçekten saygın çizerleri ve sanat eğitmenlerinin yer aldığı, ve ee, yurt dışından da karikatürlerine zaman zaman programda yer verdiğimiz, anlattığımız iki usta Fransız karikatürcüsünün de içinde bulundu. Ben de içindeydim jüri de. Ee, bu karikatürü oy birliğiyle e, birinci seçtik. Ee, i̇zin verirseniz karikatürü önce anlatayım. Lütfen. Ardından süremiz el verdiğince konuyu biraz konuşalım derim. İlginç bir konu çünkü karikatürde bir yatakta böyle pijamalı sırt üstü uzanmış kollarını iki yana açarak uyuyan küçük bir çocuk var minik bir çocuk uyuyor mu kendinden mi geçmiş yoksa bitkisel hayatta mı bu pek anlaşılmıyor çünkü çocuğun kafasının üzerinden muhtemelen beyninden beyaz bir duman çıkıyor yukarı doğru odada yüzünde ise bir maske bir oksijen maskesi var fakat bu çocuk sıradan bir solunum cihazına bağlanmamış maskenin borusu Çocuğun hemen yanı başında bize göre solda duvar duvara dayalı e, dev boyutlu kocaman bir akıllı telefonun ekranına bağlı. E, yani bu Android cihazdan beslenen soluklanan çocuk gördüğümüz kadarıyla da derin bir uykuda. Bu arada çocuğun yatağın hemen sağında komodin üzerinde de e, başka bazı cihazlar var. Onları seçiyoruz. Bir tanesi e, normal bildiğimiz e, bir tablet. E, onun yanında ise küp şeklinde yine bir dijital saat yer alıyor. Ekranında çok sayıdaki sanal uykula, uygulamanın simgelerini de bir bir seçebiliyoruz. Dijital saatin hemen arkasında da küçük bir gece lambası var. Hepsi bu. Ee, i̇lk bakışta konusu itibariyle e, izleyici etkiliyor bu çalışma. Yani e, uzmanların demesine göre zihin gelişini ve sosyalleşme sürecinin en önemli döneminde ekran karşısı karşısında çok zaman geçiren çocuklar, e, sosyallikten tamamen e, uzaklaşıyorlar ve dil gelişiminde e, bir takım gerileme ya da gecikmeye uğruyorlarmış. Görme bozukluları falan bir yanı. E, Mehmet A Akif Özdal'ın karikatüründe de bu tehlikelere çarpışı, çar çok çarpıcı bir şekilde dikkat çekiliyor. Bir anda e, çarpıyor bu karikatür insanı. Fakat e, neden bu kadar tepkiye yol açtı? Evet, Hatta bazı kişiler ödülün iptal edilmesini istediler, kendisinin bundan böyle e, bütün karikatür yarışmalarından men edilmesini istemeye kadar varan e, bir takım e, talepler oldu. Şaka Çünkü, ediyorsun, değil mi bu bir karikatür? Hayır, anlattı. Evet, Slandı evet, evet. Ama böyle, böyle tepkiler e, oldu. Ben bu konuyu sanatçının kendisine e, kendisini buldum dün, aradım, sordum. Yapay zeka ile mi yaptım bunu? diye e, e, ve bugün bu programda telefonda kendisiyle görüşecektik bağlanacaktık ama maalesef bu ana kadar bir e, bağlantı kuramadık e, kuramamışız e, Sivas'ta Sivas Cumhuriyet e, Üniversitesi'nde Eğitim Fakü e, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde resim e, öğretmenliği bölümünde okuyor ve ikinci lisansını e, yapıyor. E, aynı zamanda web tasarımı ve kodlama, fotoğrafçılık, kameramanlık, çocuk gelişimi ve görsel iletişim tasarımı bölümlerinde de eğitim gör, görmüş. E, CV'sinde öyle yazıyor. Kendisi de bana anlattı zaten. E, evet e, dijital bir çalışma fakat kesinlikle e, yapay zeka değil dedi. Olsa ne olurdu? Evet. Mehmet Akif Özdal'ın e, yapay zeka konulu bir takım bilimsel yazı ve makalelerine internet ortamında da ulaşmak mümkün. E, dinleyicilerimiz bunlara ulaşabilir, bulabilirler. E, bu da sanatçının bu çalışmayı aslında yapay zeka marifetiyle oluşturduğu kanaatini güçlendiriyor. E, peki bu durumda soruyorum kendisine ödül verilmeli miydi? Yapay zeka yardımıyla gerçekleştirilmiş bir karikatür değerlendirmeye alınmalı mıdır? Yoksa hayır, hemen elimine mi edilmelidir. Yapay zeka her yerde yani kimileri onun yazı ya da bilgisayar gibi uygarlığı değiştirme kapasitesine sahip olduğuna da inanıyor. Kimileri de yani şey diyor onun gücünde Peki biz neyi tartışıyoruz Allah aşkına? Yani Şimdi yıllar önce düzenlenen yarışmalarda, e, hatırlarım ilk bilgisayar çıktısı e, karikatürler jüri önüne geldikleri zaman tamamı anında elenirlerdi. E, yarışmaya bilgisayar çıktısı karikatür mü gönderilmiş? Hemen jüri e, üyeleri bunları hiç ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar etkileyici olursa olsun burun kıvırır, anında eğlenirdi. Aradan zaman geçti. Bakın bugün e, yarışmalara bilgisayar çıktısı göndermeyen sanatçı neredeyse kalmadı. Hatta e, şöyle söyleyeyim, kağıda basılı e, şey e, orijinal bir eser geldiğinde jüri şaşırıyor, hayret ediyor. Böyle olunca da şartnameler değişti. E, mecburen dijital eserleri e, kabul etmeye başladılar. Fakat hemen arkasından bu defa tabletle tamamen dijital ortamda çizilen e, karikatürler gelmeye başladı. Önce Çin'den ardından İran'dan falan. E, yani ona da re reaksiyon gösterildi. Çünkü fotoğraf üstüne çalışmalar vardı falan. Fakat bütün bu reaksiyonların ardından kalem Çin'i mürekkebi, tarama uçları, fırça, çizim aletleri, boyalar hepsi rafa kalktı. Hepsi tarih oldu. Bu böylesi bir süreç. Yani e, şimdi tamam... Ee, kimi dostlar diyecek ki yapay zeka bambaşka bir şey. Burada çizim yeteneği hiç olmayan bir kişi e, bir takım komutlar vererek e, beynindekileri, zihnindekileri bilgisayara iletiyor ve yapay zekaya aklındaki karikatürü çizdiriyor. Şimdi bu durum yetenekleri ve emekleriyle katılan diğer yarışmacılar karşısında kendisine bir avantaj kazandırmaz mı? Kazandırır tabii yani çok hmm. bir, ben kendim cevap veriyorum. Ee, evet. Fakat bu bir yarışma ise, bu bir karikatür yarışması ise ve eserler bir takım kriterlerle birlikte içerikteki mizah unsuruna verilen mesaja göre değerlendiriliyorsa insanın ve yeteneğinin bu alanda da bakın e, altını çizmek istiyorum. Bu alanda da yapay zekaya üstün gelmesi gerekiyor. Yani e, karikatürün yapay zekayla yani hangisinin insan emeği ve e, zekasıyla gerçekleştirildi anlamak? 1500 kusur e, karikatür izledik e, jüri olarak. İ, e, i̇nanın çok zor ve giderek de güçleşecek. Yani şimdilik bir eserin tarzından ya da şeklinden yapay zeka tarafından üretildiği bir şekilde belki anlaşılabiliyor. Fakat bu son derece geçici de çok hızlı geçecek bir süreç. Hemen bir örnek vereceğim size. E, diyelim ki mesela Özdeş aklına müthiş bir fikir geldi. Fakat karikatür çizmiyorsun değil mi? Evet. Komutları veriyorsun. E, çiziyor yani yapay zeka bunu yapıyor e, senin e, dediğin gibi. Sonra küçük bir komut daha ekliyorsun. Bu karikatürü diyorsun tam oral tarzında çiz. Bitti. İşte bu kadar basit. Tam 15 saniye sonra elinde tam oral çizilmiş onun, çizdiği, onun çizgileriyle. E, görünen bir karikatürüm var. İstersen Tanoral bir örnek, dilersen Picasso de. İzninizle zaten Ben mesela. Yaptım, yaptım ben onu. Yaptım, <gülüyor> denedim, <gülüyor> denedim. Evet, denedim. Başkasına e, saygı, yani diğer ustalara saygı adına kendi bir şey çizdirdim. Bir tane değil, beş tane çizdirdim. <gülüyor> çizdik. Sonuca gönderi çok merak ettim. <gülüyor> Göndereceğim. <gülüyor> Çıkacak evet. kitabım da var, bu da var. <gülüyor> ee, Peki ne olacak bundan böyle? Yani benim fikrim şu yani e, aslında güçlü fikir, güçlü olan mizah kazanacak. Gerisi tamamen hikaye. İnsan zekası her alanda yapay zekayı zenme, yenmek zorunda. Yani Santrançta da öyle, karikatürde de öyle olacak. E, e, karikatürcüler, sanatçılar, ressamlar e, boş yere o jürilerden medet ummasınlar. Onların elemesini beklemesinler. Yapay zekayla kandırabilirler jürileri. Bu, gayet mümkün. Bence karikatürciler kendi özgün eserlerinin telif haklarını korusunlar, onları savunsunlar. Çünkü bugün çok az karikatürcü telif hakkı alabiliyor. Bu da ayrı bir gerçek. Şimdi süremiz bitmek üzere. Ben şöyle bir alıntı yaptım. Noam Chomsky'den bir alıntıyla bitirmek istiyorum izninizle. Bilimci Noam Chomsky yapay zeka hakkında şöyle bir şeyler yazdı. New York Times'ta geçen yıl 8 Mart tarihi bir yazısın. İnsan zihni ChatGPT ve benzeri gibi bir konuşmaya veya bilimsel bir soruya en makul cevabı elde etmek için yüzlerce bir terabayt verinin aç gözlü bir istatistik makinesi değildir. Aksine, insan zihni sınırlı miktarda bilgiyle çalışan şaşırtıcı derecede verimli ve zarif bir sistemdir. Verilerden kaynaklanan bağlantılara zarar vermeye değil, açıklamalar üretmeye çalışıyor. O zaman yapay zeka demeyi bırakıp ne olduğunu söyleyelim ve plajyat yani intihal yazılımı diyelim. Çünkü yapay zeka hiçbir şey yaratmıyor. Var olan sanatçıların eserlerini kopyalayıp telif hakkı kanunlarından kaçacak kadar modifiye ediyor. Bu Avrupalı sömürgecilerin Amerikan yerlerinin topraklarına geldiklerinden beri kaydedilen en büyük fikri mülkiyet tırsızlığıdır. Böyle demiş. Ne evet. yapacağız? Yani katılmamak elde, elde değil. Elde değil evet aynen öyle. Peki evet. şeyi seçiyoruz. Yapay zeka seçtirelim mi Ömer Hoca? <gülüyor> Günün kayıt ürünü mü? Evet. Şimdi günün karikatürünü seçeceğiz de şöyle bir şey var tabii. Bu bir yarışma, e, bugün beş tane yanılmıyorsam e, yarışma karikatürü seçtim. Bunlar jüri tarafından birinci, ikinci falan bir sıralama vardı. E, şimdi onlardan bir tanesini haftanın karikatürü seçersek e, jüriye muhalefet etmiş olacağız diye düşünürüm Doğru. O zaman <gülüyor> sen bize öner hangisini seçelim? Evet. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını seçelim mi? orada da bir doğum günü Aslında Açık olsun. Radyo Özel Ödülünü de şey yapabiliriz. Ne de olsa adımız var. O da olur. Doğru. Seslilik. E evet, evet Ömer ben, Bey. Ben. Demokrasiye geçiyoruz tek dönüyoruz tekrar. <gülüyor> Demokrasiye dönüyoruz. Evet. Bu demo, üstünde demokrasi yazan. Demokrasi bir, değil mi Orwelliyen sözlerle. <gülüyor> Evet, bu, bu evet, yontu, de, yontu, bak, yontulan demokrasi yontulan demokrasi sahte haberlerle evet. Lamassu, Ben benim de ben katılıyorum özdeşe peki ben azınlıkta kaldım o zaman <gülüyor> ee, küstüm hayatı <gülüyor> <gülüyor> peki çok teşekkür ederiz ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar görüşmek, üzere. Kalın. Ya görüşmek üzere. üzere görüşmek üzere, görüşmek üzere. İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Bu şekilde de saat 10'u 1-2 dakika geçerken... Açık Gazete programını da kapatmış oluyoruz. Kapatırken özel olarak iki arkadaşımıza Feryal Kabil'e ve Acar Reis de iyi ki doğdunuz diyelim. Ve Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Berke Akmeşe'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize Günaydın. Günaydın. Günaydın.